Dökülki ve kerametleri daha evvelden Şeyh Dökülkü'nün bir takım işi okumuştu. Şimdi onun gösterdiği kerametleri söyleyeyim, yanlış başta şunu söyleyeyim. Evliya Hazara'ta keramet, pek keramet göstermeyi abzuya etmezler. Çünkü e, şeyhlerin e, keramet göstermek, şehdet keramet göstermeye meşgul değiller. Peygamberler, peygamberler ispat için e, muzeler gösterirler, göstermeye mezhudurlar diye. Yani, kim daha tanım, peygamber tanımaz mı? Ama şeyleri, e, şeyleri ister tanımar, ister tanımar. Böyle bir meşgul eti yok ama peygamber, peygamber olarak tanıman lazım değil. Evet. Onlarda birtakım e, muzeler gösterirler. Yani şeylerin rengileri böyle bir keramet göstermeye ihtiyaçları yoktur. Ee, o mesela inansam, inansam, da bir şey yoktur. Ancak şeylerde de keramet göstermeye, göstermeyi avzu etmezler. Yani bir pirilik sayarlar, e, kerameti gösterirten sonra yeni bir kutu adresi alırlar. Bu yani iki şeylerin de keramet beklenmez şey Deduko ki Deduko böldesinde çünkü Deduko bakın Irak'ta bir yer. Şimdilerse onu bilemem. Böldesine mensup Deduko'lar demek ki Deduko'nun e, Irak'ta eski bir kasaba olduğu kamus tevcibesinde yerdi. Ben örsiktemeye e, baktım bulamadım. Bilen varsa buraya kaydederiz. Deki hoş bir bidayeti var, bidayet başlangıcı. Aşık ve keremet sahibi bir zat idi. Yani bu aşık ve keremet sahibi olmak, de doğuştan biraz da. Yani sonradan insan çalışmak da olur ama, doğuştan olmak daha başka türlü bir şeydir. Senin o yazıkta, keremetli hale gelene kadar o, Abat eskilere geçmiş gibi bir şeydir. Yeryüzünden gökteki ay gibiydi. Nasıl ayın bedir hali, 15 hali var, turu pırı Bu da yeryüzünde öyle bir ay gibi parkeri çok bir bilgiliye bakmış insan gece yürüyenlerin yani. Zulmette kalmış olan saliklerin ruhu ondan nur alırdı. Zulmette de zalimlikli karanlıklar. Hani insan bir gömü karanlık bir de olur, de aydınlık olur. Gömü karanlık olanları alanlar da bundan nur al alabiliyorlar. Ondan da yok, kabiliyeti varsa alır, yoksa o da almaz. Bir yerde az otururdu. Bir köyde iki günden fazla oturmakta. Derdi ki eğer bir evde iki günden fazla oturursam kalbimde oranın sevgisi alevlenir, Orada daim oturmak zorunda kalırım. Seyahatlere çıkamam, dünyayı göremem Hadi Hadi Peygamber emri vardı, gezin diyor dünyayı gezin. Ama turist gibi değil de gittiğiniz yerden bir takım şeyler alın diye. De. Evet ki insanlar oturdu mahalleleri yerlere gezin niye o zamanı şenlikli olan yerler için bakmış çöl halini almış sessiz edildi, onları görün Ben meskene şuna diyor şuna, şuna. Ben meskene aldanmaktan yani oturduğun bir eve oturmaktan yani ona bağlam, kalmaktan çekinirim. Ey nefis intikal et. Yani başka yerlere gidip gez, başka yerlere git. Ey intikal et ve zenginleşmek için sefere çık derdim. Buradaki zenginlik, para pul zenginliği değil de, de gör, hani derler de gez dünyayı gör, Konya falan bile vardır. Gezin ve bu gezmekten de bir şeyler kendiniz kazanın, hani onların halini görün de oradan bir takip ibretler alın, eski, eski köyleri, kasabaları, eşekleri görün de. niye öyle olmuşlar? Sefer ve seyahatte menfaat ve ibret vardır. Onun için Kur'an'da ve Sûrede'nin neyinde Habibim de ki Yeryüzünde gezin de, günahlarınızın sonu Nice olmuştur görün Hep günahkar e, kabirlerin oturduğu şehirler, beldeler Yanıp bir dikılmıştır veyahut bize bizezler olmuş, bir yangın olmuştur Herhangi bir felaketten sonra yıkılıp mahvolmuştur Niye? Oldu böyle. Niye oldu işte? O, Vezir Pompei var ya, Pompeyi demeyin oradan. Yakup Kadın'ın öyle bir romanda vardır. Onları, o, o, o, o, o yerleri gidin görün. Onlardan bir takım hisseler çıkamaya, onların duçar olduğu akibetten korunmaya çalışsın Siz de aynı yolda olmayın. Onlar belli oldu. Sizin budur. Şeklinde. E, onlardan e, biraz hey, İbret alın. Kurulduğu gibi, e, Has-i de çıkın, sıhhat bulun ve kazanmış olursunuz. Bu mal mülk, e, seferi değil, görmek. Hiç diyorsun, hiç bunları alamazsan da dünyada bu beldelerden başka beldeler de varmış diyebilirsiniz. İşte, diyor, ben falan yere gülüp falan yere gülüp tamam çok güzel de. E, hiç senden başka insanların da okulduğu başka medeniyet, medeniyetleri de görmek lazım. Onları iyi tarafta almak lazım, kötü tarafına bazı onları da bırakmak lazım. Onların şehirlerini dürüst, tertemiz, mis, mis gibi. Şehirde, burası tam medeni bir şehirmiş diyoruz, kendi memleketi diyoruz. Vatanım ama vatanıma sahip, hiç çıkmamışım, pislik içerisinde. Mimarisi yok, şu yok, şu su yok. İster istemem geliyor. O niye mi, niye böyleyim? Bunu böyle görmekten <gülüyor> en büyük şehrimiz orası ama şehrin hal yok. Ama girmek lazım. <gülüyor> Dekugi'nin bahsetmiş olduğu zenginlik, günahı, kalbi, yani göz, göz topluudur. Göreceksin, onlardan bir netice çıkaracaksın. Gınay kal, gün onu oku, unutmayın. Ne dedi? Gınay, <gülüyor> güne, gınay, zegerince gınay kal. Göz toku, kal sendin diye. Bu, bu buradaki bu tabirleri çok da başka yerde bulam, bulamazsınız. Ee, adam çok bilgili bilgiyi verdi, yazmış. Yalnız. E, ee, Ahmet Ali Bey'in kitabı var seyrenizde. Burada bir takım e, anlaşılmayan bir kitabı daha güzel e, anlaşılmış. Onlara bakabilirsiniz. Nitekim Peygamber Efendimiz zenginlik maçokluğu ile değildir. E, e, hakiki günah hakiki Gani'nin şeyidir. Gani. Zenginlik demedir. Allah'ın tanıydı, Allah, ismini dedi. O da günadan taşıp taşan bir zenginlik. günah nefsin gınasıdır. Hakiki, hakiki zenginlik, nefsin zenginliğidir. Buyurmuştur. İmtihanda halis ve muhtis olması için ben kalbimi hiçbir yere alaştırmam derdi. Kim derdi? Hiçbiriyle bağlanmıyor. Tabi geniş yerler geçinde. O beldeye bağlansa beni belde oradan çıkmayacak. Aynı yerde kalan yani orada cahil olur gider. Şey deki o gündüzleri seyahatte. Geceleri namaz ve niyazda yedi. Gözü doğan kuşu gibi açıktı. Şah'a karşı açıktı. Şah. Allah'tan Resul'e, Allah'a karşı, kalbi açıp, daima ondan bir şeyler bekliyor ve geliyorken. Halktan ayırmıştır. Mutlaka Halk Avami Avam ile vakit kaybetmeyin. Onlara bir vereceğinizi verin arkadaşlar. Halklar Avam'dan, ayakta haktan kaybetemiyor. Fakat, bu ayrılış kötü huyluktan değildi. Kendisi kötü huylundan değil. Neden ya? Erkek ve kadından tetkereit etmişti. Onlardan kopmuştu, ayrılmıştı. Bildiğimiz mi? Nepe herkesten ayrılmış, tek başına yalnız kalmıştı, eşsiz, Emtsaçe olan bir manası var. Hani Kadınlardan ve erkeklerden ayrı kalmış ki, onlardan çok meşhur olmayayım, başka şeylerle uğraşmayayım diyelim. Fakat bu, infilat, ikilikten, bu ayrı ikilikten, yani halkı ve hakkı ayrı ayrı görmekten değildi. O da terbiyeci. Halka şefkatli ve <gülüyor> su gibi menfaatli, hoş bir idi ki, halka dua eder duası da müstecivap olurdu. Allah kabul edildi. İyiye de kötüye de merhametli bir merceye sığınak. Merceye sığınacak yer. İyiye de kötüye de merhametli bir sığınacak yeriydi. Herkesin yardımına koşardı. İnsanlara anadan babadan daha şefkatli idi. Ee, bu hepimizin bu yollarla da müşrikler böyledir. Anadan babadan daha önde gelirler. Önde gelirler. Bu da bir yeri müşrikidir herhalde. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki Ey ashabım ve ümmetim benim taraftan olan ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Ebu Hüreyre en çok hadis hadis e, veren insandır. Bunu işi gücü hep Hazreti Peygamber yanında hep ondan bir şey alıp kaydedermiş bir yere. Hem çok hadis yazan <gülüyor> insan budur. Ebu Kuleyri'ye Radyo An Resulü Aleyhi Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Ben hakikaten size bir babanın oğluna karşı vaziyeti neyse öyleyim. Suri e, Ahzap'ta şöyle buyuruyor. Peygamber müminlere Öz nefislerinden evladır, anasından, babasından daha övdedir ve üst taraftadır. Onun zevceleri müminlerin analarıdır. Hazreti Peygamber'in 9-10 kere evliliği vardır, e, bu Valide-i Sultanlar hepimizin anası yerindedir. Çünkü onda Hazreti Peygamber 10 evlilik yapmış ama Onların çoğu e, sosyal e, şeylerden dolayı evlere gelmişti. Basit evliliği Hazreti Hatice ve Hazreti şey, Ayşe'dir. onlarla bir şey sevgi sonucu devam etmiştir sosyal hareketlerdir. E, mesela bir harpte bir kadıncağız, kolyesini kaybediyor. Üç tane çocuğu var. Alt yaşında. Onlar baş yapıyor, fakat üç bir çocuğun işte o, o zaman gâyet onların koruması almakta, kalmakta o geliyor. dönüyor. bir da bir çok genç ve çok güzel bir Rum kadına esir düşüyor. Tabi esirle paylaşmak var, küllere paylaşmak var. Bu, bu kadın çok güzel bir, bir kadın olduğu için bütün herkes buna bakıyor. Ee, şey çıkacak, orada kır çıkacak. Ondan ayet deniyor. Ondan sen evlen diyor. Evleneceksin, değineceksin. O zaman oturup selamet ol. Yani Hazreti Peygamber'in evliliklerinden ikisi esas evliliktir. O da Hazreti Hatice Validemiz ki Hazreti Fatım'ın annesidir. Ee, o ve bir e, Hazreti Ayşe Hazreti Ebu Bekir'in kızı, odası evlilikleri de evleri, sosyal birtakım hastalığının verdiği evlilikler. Yani peygamber mümünleri öz nefeslerine egadır, onun zevceleri de mümünleri Allah'a Bütün zevcelerine, ezvari tayire eder onlara, temiz, evli teyze evli hanımlar ezmeş teyze teyze hepsine de saygımız vardı. zaten eee Medine'de Cennetül Bekka kardeşim geldi ama 198 sene önce kabir vardı hani o da orada tek başına tekti o. Yatarlar kala sevrin tegalı kabir vardı. Pase Fatıma'yı iki iki iki ileri dediler de vardı. Daha Mekke'dedir. Diğerleri oradadır. Ha, burada yazıyor. Ezbar-i çoğunluk. Ezbar-i ve müminlerin anaları olunca zat-ı de bir tabi gayet tabi olarak babası olur. Kamil bir veri de verasiyat de bu makama haiz olur. E, veriler peygamberlerin marisleridir. Nasıl peygamber efendimiz? Ee, bütün müminlerin babası meselesindeyse, babası yerindeyse, birileri ona barış oldukları için o üniversitesi aynen kendileri devam edecek. Demek ki verilerde müminlerin babası yerindedir. Cinekisi ne bembiden peygamber benim ağzından deniyor ki hepiniz benim güzlerim olduğunuz halde, benim parçalarım olduğunuz halde güzü niçin künden ayırıyorsunuz? Kendisi kül. Bütün. Bizler parça güzüz. Niye benden ayrısınız ki? Demek istiyorum. Ben ayırıyorsunuz başkanım da. Bütün mükemmel dünyada kainatta yaratılmış ne varsa, kainat yani içinde canlı cansız dediğimiz cansız yok ama neyse yap, yaptığı şey ne varsa hepsi mükevbenat adı altında toplanır. Nur-u Muhammedi'den yaratılmış olduğu için Zat-ı i Nebevi, bu Nebevi peygamber demektir, Nebi'den geliyor. Zat-ı Akdes, o pırıl pırıl tertemiz, pırıl pırıl peygamber, Zat-ı pırıl pırıl ay gibi parlakolar, manasındadır. Bu kül diğer mağlukat da o kül'den yüze gelmiş. Ondan meydana gelmiş. Cüzlerdir. Onun için ondan ayrılanlara ayrılanlara tela bulmazlar. Peygamber Efendimiz'i tanımayanlar ondan kendini ayrı edenler hiçbir zaman ömürlerinde tela rahatlık görmezler. Çünkü ilk yaratılan la ee, ya tayinden Tâ günü evvel Hz. Peygamber bu ve kar karışık, kalmakarışık veya toplu halde inmesi ve Hz. Allah'ın <gülüyor> iyi derece terezzül bulunması. Makamından bir kat aşağı inmesi. <gülüyor> <gülüyor> Makam değil de uzak maddi bir şey zaten. Makam Mahmud. Bir yüz külden irtibata kesilince hiç göremez hale gelir. Bir ağacın kolunu kesin. İki gün içinde kurulur. Kurul. Kapkara bir şey olur. Ölür. Ağaçtan çünkü besleme, O ağacın kökünü aldı. Kıdadan mahrum kalıyor olur. Bunu gibi bir uzun bedenden kesilince murdar olur. Allah'ın insan koluyu kesince şöyle çürü gide besinimiz. Tekrar kütle birleşmişçe ölü kalır. candan hamile olmaz. Kol tekrar yerine o zamanla takılıyor tabii şimdi takıyor. Ee, kol bedenle ayrıca, şurada iki saat sonra buruşur kalır. O cüz hareket etse bile onun diriliğine delil olmaz. Şimdi görüyorsun, kurban kestiğiniz zaman kurbanın derisi düzüse bile hayvanın gene derisinin şey kalbini atar gibi deri böyle, ne şey vücut inerken Kakar böyle. Kurban ne bile. Olmaz. Çünkü yeni kesilmiş bir uzunda kımıldar. Onun için ölmüş olanları hemen gömülmek lazımdır. İhtiyatların içi durdurabilirsek bir gün bekletmek lazımdır. Canlanıyorlar, canlarına Benim kardeşim öyle olmuştur arkada. Öldü diye atmışlar şeye, Morgan. Bana da telgraf çeken evvel ettirdi. Gece yarısı bekçi farkına varmış git bir doktora söylemiş. Yok da bir, bir, birisi demiş, kımıldığı yapmadan deydi. Doktora gelin hemen kaldıymışlar. orada öz kardeşim arkada oturuyor. Hani, e, ölümleri dahi bekletmek lazım. Bir gün çoğası. Demek kaldırıp kudur diye bir yapmak lazım. Hazreti Mevlana, Hazreti Mevlana Mülşid-i uzaklaşan kimseyi bedenden kesilmiş el ve ayak gibi bir uzma belsatı var. Öyle, bir, öyle bir, bir işe yaramaz hatta murdar olur. Tarikat yolunda kendi kendine bazı harekette bulunsa bile ona itibar ve itiman edilmez. Demek ki müşritten de kopmamak lazım. Onun sözünden de ayrılmamak lazım. Hele hele hele ondan tamamen bir, bir, bir, bir, bir taraf gidip korkmamak lazımdır. O sana izin vermedikçe yeni bir toplantı yapmamak lazımdır. Yapılanlar da hiçbir şey söylemez ama ondan hayır da gelmez. Çünkü yeni kesilmiş bir huzur da kımıldayabilir diyor. Tabi kurbanada gördüğünüz gibi ağaçtan yeni kesilmiş bir dal da böyle değil midir? O da bir müddet sonra taze muhafaza edebilirse de nihayet yaprakları salar, suyu çekilir, kuru bir çalı haline alır. Hepinizin gördüğünüz gibi gördüğünüz gördüğü şeyler. Cüz, parça, külden kesilince bir tarafa gider ve kaybolur. Fakat kül onun kesilmesiyle nakıs olmaz. Yani külden şey eksilmez. Belki bir parça gider ama onun yerine yeni bir taze kol çıkar gelir. Yani burada küs e, asıl zararı gören e, şeydir, cüzdür, cüz zararı göremez. Cüz gider, kendi başına yerde kalır, nihayet ödül gider. küs cüz, kül küde küde bir hayatiyet vardır ve hayatiyet sonucunda yeni bir dal verir, gene çoğalır nakıs dedi o. Yani bir onda bir eksiklik olmaz. Onun kesilmesi ve bitişmesi söz ile anlatılamaz. Hani yüzden kopan parçanın kesilmesi ve tekrar yerine gelmesi söz ile anlatılamaz. Bu anlatış bir, bir haberi nakıstır. Eksik bir sözdür olmaz. Ki misal için irad edilmiştir. Benzetmek için böyle söylemiştir diyor. Evet. Bir şeyin bir parçası kesilirse o şey kıs kalır, eksik olur. Fakat müşid kamil böyle değildir. O her vakit kamil bir, kamil ve tamdır. Getirilen misaller onun kemalini tamamıyla ifade edemez. Ne dersin? Diyelim, bir müşküde e, anlatamayız. Muhatıb noksan kalan bir tarafı vardır. Onun her an başka bir halde de. Allah nasıl, biz her an başka bir halde, başka bir şeyindeyiz. Allah öyle mi kuran Biz her an başka bir şeyindeyiz, başka bir haldeyiz. Diyesi onun müşkütleri de evlânsı da öyledir. Zaten, benze, zaten teşbihte benzeyen ile benzetilen arasında tamamıyla müşabihet, yani üstüne tıp gelecek bir benzerlik yoktur arada muhakkak. Farklıklar var ama genellikle kaluklar birbirinin üzerine oturur ama iş yapı bakımından farklar olur. O tabii olacak çünkü hiçbir şey birbirine benzemez. Dünyada ne varsa hiçbir şey bilmez. Şimdi de gelmiş. Bundan sonra gelecekler hiç birisi birbirine benzemez. Çünkü o her an başka bir haldedir Allah. O hale göre yaratır. Benzer şey ile kendisine benzetilen şey arasında her cihetten dil bir ciheten müşabehet vardır. Onun diye kırmızı eee kırmızı bir şey aldım. Yed, yed, yed, yed, gömlek aldım. onun altına da kırmızı bir pantolon veyahut da etek dersim. Ben de sade odamış. Şekil şema bakımına. Hiç başkadır. Onu beğenmesin, beğenmesin. Başka. Şimdi başka bir mevzu var. Teku kısasına avdet. Giderken onun bu e, kerameti biliyor da onun başka bir hikayesine geçiriyor. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selam, Hazreti Ali, radıyallahu an, eshedullah, eshed aslan demektir. Eshedullah Allah'ın aslanı. O da hayvan kalitesini kapısı koparken zaman demiştir. Demiştir, Ekrem bu keşfi yapmakla beraber hakikatle aslan Ali gibi olamaz. Arslanın çok kuvvetli, pencere çok sarılır ama nihayet hayvandır. En zayıf insan dayı onun alacağı tedbirlerle aslında yine bilir, onu öldürebilir. Aklı sayesinde arslanan daha güçlü kuvvetidir. Ama aslan tabi bünyesi bakımından bir, bir, bir, bir, bir, bir insan da çok daha kuvvet eder. İnsanın küçük kuvveti aktörde. Der. Biz bir gücünü değiliz. Hazreti Ali an, yani Allah onlara razı olsun an Allah onlara razı olsun marasındadır. Ve böyle de Allah Celle Celaluhu Allah için Celle Celaluhu Celal sahibidir. Şiddet sahibidir. Cemal sahibidir ama şiddetle teygares salavet selam selam ve selamın üstü olsun demektir. Radyo radyolar an. Allah ondan razı olsun. Böyle Allah Allah birbirine karıştırmamak lazım. Biz de Radyo An sadece Hazreti Perkambeli şeklinde görevli bir şey. Biz Hazreti ee, şey, ee, şu Vercel Karan için Radyo An'ı değil miyiz? Onu, onu, onu görmedi. Dememiz lazım, Nasıl ona, ona, ona, o, o, o, Asap'tan da sayılmaz. Çünkü onu görmedi. Ama biz onu çok, çok sevdik için öyle seviyoruz başka. Hasır Ali'nin hastanın benliğişesiz sadece şaçatı yüce kuvveti ve yettiği sayesinde asla kadar da kuvvetli bir insan. Ey genç, misal ile benzeri arasındaki farkı bırak da, de ki kısasına et. ki kızasına et, de ki ki hususunda halkın imamı idi O ne derse halk yaptı. Takva yolunda da meleklere tevaffuk etmişti. Allah inancı yolunda da meleklerden daha üstündü. Tevaffuk eten onu daha üstünde etmişti. O seyri kamer'i mat etmişti. Kamer, ay, Ayın underden, yani pırıl pırılsa, sa, e, de huzuki de, muşinşin, bizi içinde bulduğumuz hal, halde, ay gibi pırıl pırıl ayın 10-15 gün pırıl pırıl parlıyor. O kadar bilgili fazla bir insan. onun onunkindi alıyor ne, din bile gıpta ediyor, dinin kendisi bile o. Et, et, şeyde, inançta dini bile aşmış. Dini bile Abdüllaki Göl, Gölpınar'lı Aziz Mevgani için dinlerin üstünde diyor. Tabi o halk etmiş ama e, Hz Peygamber bütün dinleri yutmuş. Böyle bir insan verdiği kararlı. Her din için bu bak. Malum ya Kamer'de medarında Söyledi. Meder bir şeyin e, gittiği yol demektir. Bugün dünya etrafına çizdiği eliptik bir daire var. Eliptik Daireye yakın bir eliptik. Dünya etrafında aşağı yukarı e, en yakın nokta 365 km, en uzak nokta 380 km. Daire yakın eliptik bir şey. Meder o çizdiği yoldur. Mesela dünyanın dönüşü sırası mevsimleri mesela seratan mederi, bu haziran, güneşin şöyle bir sinis-solder bir çizgisi vardır dünya üzerinde. Şimşin mesela, e, e, kuzey yarası güneş, güneş en, en tepededir. Hatta birazdan açtı bile. 22 Haziran'da en tepededir. Sinüs en te sinüsün bir olduğu yeridir. En tepededir. Gittiği için aşırı 23 Eylül'de sıfırlanır, 23 Eylül'den de 22 ocağı aradan kadar, aradan, aradan 17, kadar, 18, 20 aradan 20. kadar. 19. Biz artık kendine ve kendine alışmışız, yani onunla falan çıkın. Orada aşağıda, hani oğlak borcu derler, o kadar <Gülüyor> Bu buğday borcu. Böyle bir simsörde bir evi çizer, bir yıl içerisinde. O işte burada o güneşin çizdiği oluyor. aslında güneş çizmiyor dünya dünya çiziyor da biz o güneş çizdiği şekli e, şey onu ona benziyor aslında dünya çizdi onu e, işte, işte o dünyanın çizdiği o çizgiye medar denir gittiği döndüğü o 365 günde döndüğü e, daireye onun medarı. Ama çizgi, çizgi, sabittir, hiç değişmez. Görüyorsunuz, e, meslevi kopmak için bir astronomi bilgisine sahip olmak lazım. Astronomi bilgisine sahip olmak için de iyi bir matematik bilmek lazım. İyi bir matematik bilmek için de iyi bir fizik bilmek lazım. Yani meslevi demek, aslında İslam demek, İlim, ilim Şu elif var ya, yani fakir ona hep elif dami şey anlatıyor, il ilim olarak da Tabi haşa, bizim öyle bir şey yok <gülüyor> ama kalbimden öyle diyor elif ilim. Eylemde derse. Ama fakir aklına, gönlüne öyle geç, ilim. Elif Onu bilinlerdi bize diyor Neyse, yani, e, bizim mevli bilgileri de koskut etiyoruz ama e, bunun yanında ilmimizi de temel bir de anlamamız lazım. Cühan bilgisidir. İyi bir astronomi bilmek için iyi kimya, iyi bir fizik, iyi bir matematik, herhalde iyi bir matematik bilmek lazımdır. Kimya derdir Cizimlerin uzaklaşıp yaklaştığını bir meyşi iyi bir kimya bilmek lazımdır. Güneş tarifi vardır, yıldızların da tarifi vardır. Bir yaklaşan yıldızlar mor bir ışık verir. Bu yaklaşan yıldızlar kırmızı ışık verir. Bu da ancak kimyavi şeylerle belli olur. İyi bir kimyacı olmak lazım, iyi bir fizik bilgisi olmak lazım. Ve çok kuvvetli bir matematik bilgin olacak ki bir astromomi olabilesin bastın ön zor su onzor bir ya, misjidim marim geldi kamerde bedarında seyreder dünya etrafını çiziyor çizm üzerinde gider fakat o seyir maddi olmakla beraber kamerde bedir haline tam yuvarlak haline parlak haline ay onluk omesi on şey. geldikten sonra <gülüyor> nokta anlaşılıyor. 16'ya bastığı zaman bir taraftan karanlık basmaya başladı Ayında. Ve daha sonra şişe Ay şeyler şeklini alır. De Dekulgünün seri ise hem maddi hem manevi ve manevi <gülüyor> seyrinde daima kes kemal kazanıyor. Daima bir kemaliyet olduğunu kazanıyordu. O şeyin e, manevi ayrı dolaşmıyor ama madde de, manevi dolaşmasında her yerde bir manevi güç kuvvet kazanıyordu. Niye kazanıyordu? Çok insan görüyor, çok bir yerde görüyor. Her taraftan bir, e, bir şekil geliyordu. Onun için. Bu kadar takvasıyla Evvade ile namaza kıyamı ile anıyorsun değil mi çocuklar? Evet. Ee, Takvar Allah katkolan bilinci evvade ile kütüba okuduğumuz evvel okuduk ya çocukluk evvade ile namaza kıyamı ile namaza davuş e, duruşuyla gene de Allah'ın has kullarını yöne talip idi. Bu kadar iyiydi. Bilgisine rağmen gene de doğmuyor. ki gidip yeni yeni şeyler öğrenmek istiyor. Bu, bazı insanlarda bu hal vardır. yeni bir şeyse Seferlerinden en büyük muradı ise, muradı bir an bir has kul ile buluşmak ve konuşmak idi. Kendini daima da aşağı göre, insandaki en büyük e, e, hastaletlerden birisi budur. Karşındakini daima kendini üstüne göreceksen anlayacaksın ona karşı, alacak ya konuş bir yapar, belli olur kiminle oldu belli olur. <gülüyor> Yolda giderken ya Irak'ı benim has kollarına yakın ve münaki elde, beni has kollarına yakındım tanıştı ve onlarla konuşmalar yardım ediyor, konuşuyor. Onların birleşti beni, konuşmam olsun diye dua ederdi. Şunlara da söyledi ki, ne yani alak? Kalbimin bildiği has kullarının, ben kuru kölesi ve hizmetkarıyım. Benden daha büyük olanlar da kuru kölesiyim diyor. ona saygısı var. Ey ruhumun harike! eee den bu yaratan Allah. O, o, olan Allah. Bilmediğim has kulları da da hi, hi, hicab içinde olan bana şefkatle gözetiyor. Şimdi biliyorsunuz Allah Allah'ı Allah korursun. Sık öyle evet, gele bak hicap, hicap, peçe ört arz arz alema ar, ar, ar, hareket. Hani, Tam sıkma e, e, şeyman istedim aynasında. Ama burada otomatik değil de Allah arasında sır perderdir ee, <gülüyor> hicap. Birbirinin has kullanan da içinde olan bana şefkatli kıl. Ben nasıl başkalarına, benden küçük olanlara böyle davranıştım. Benden büyük olanlar da bana bir şakatı davransınlar. O süperini aç da onlar bana yardım etsinler. Beni anlayacağım şekilde bana söylesinler. Hazreti Hak da ona derdi ki Ey veli Azam Allah'a da öyle söylüyor. Ey veli Azam Ey Veli diyor Allah bana. Bunu açtır? Bunu hareketler ki, hiç hararettir ki, geçme. Hala sıcaklık. Sendeki bu aşk geçmiyor. Bu sıcaklık geçmiyor. Ne versem daha istiyorsun. hadi Peygamber öyle değil miydi? Her gün 70 defa Allah tövbe de yarabbim. Derdine şükür ama daha da verdim. Benim, Muhabbetimi masal olmuşsun. Benim sevdimi kazanmışsın. Daha ne istiyorsun diyor Allah ona. Yeter. Allah seninle beraberken neden bir şey talep ediyorsun? Allah sana kol kanat vermiş hele sana yardım. Niye beşerden insandan yardım istiyorsun? Yani onların peşindesin. Diyor. Allah ona Bakıyor ki, derdi ki, ey sırları bilen Rabbim, bak işte yukarıda Rabb, Allah manasında. Rabb, hak, bunlar ee, Allah kelimesi, bu, Allah bilmesi yerine geçer. <gülüyor> ey sırları bilen Rabbim, kalbime niyaz yolunu, sen açtın. O benim bari sen soktun, niye bana <gülüyor> böyle söylüyorsun diyorlar. Ben deniz ortasında oturmakta isem de, testi suya da tamah etmekteyim. Ben deryaların içinde olsam, suyun içinde olsam da, bir testi suya da... Yine ben bunu ederim. Yani bir testi deryanın yanında ne ki? o su, Suya. Bir testi fazla. Ve buradaki şimdi maksat başka. Buradaki testten maksat, Allah ehli birilerinin kalbi, suda murat da o hafleri aksideden içsel esrar ve ilahiyet. Onlardan da, da Allah'ın bilinmeyen yollarına bir kelime de olsa onlardan kapmak. Bir testüsü deli de olsa bir, bir, bir, bir testidir yani. Hani adamların min, milyarları var ama itfa'ilen bir bile bir bile daha fazla olsa kardır var derler ya. Bu da o kadar bilgi içinde iki kelimecik daha desem bana kederli doymuyor bana. Allah'ın ilmine doymuyor. Yani lehim doymuyor. Ben Davut gibiyim ki 90 koyunum var. Öyle ki arkadaşımın bir koyuna tamam ediyorum ben 4 eve e, şey suresinde ya süresini okumuş ve bu Bey de Sa suresindeki birkaç ayet işaret ediyor atmış yani ey Habibim sana o davacıların haberi geldi mi hani onlar davardan duvardan mecide tırmanmış firmamanmışlarda da dağuddan yana girdiklere vakit Davut onlardan korkmuştur Hazreti Davut öldürmekten kadar korkuyor. Her tabi içi almış ya, muhabacinde. Fakat bunlar, geciğe bir yerden yolunu bulup, Hazreti Davut'un evine giriyorlar. Hazreti Davut bakıda kapalı olduğu adını sızgirde de korkuyor. Dediler ki, korkma. Biz <gülüyor> i̇yi, iyi, iki davacıyız. Birimiz, ötekini hakkına tecavüz etti. Şimdi sen aramıza hak ve adaletle hükmet ve haktan ayılman. Bizi doğru yolun ortasına çıkar. Bu benim kardeşim bir dava var. Ona suikastirmeye gelmiş. Ona güzelce tertihiydi. Ve onun 99 tane dişi koyunu vardı. Benim ise bir tane dişi koyunum var. Onu da bana ver dedi, Kardeşi bir bana tamahkar galiba, onun bir, bir koyun da istiyor, yani sürü hep benim olsun, dedi. senin bir süründe de bir, bir şey olmasın. Bana ağır hidaflamıyor, ne demek ağır konuşmuş. Dağut dedi ki, senin bir koyunun kendi koyunlarına kalkmak istemesiyle sana hakikaten zulmetmiştir. Yani hakikaten sen fakirin birisisin niye senin bir koyuna göz, göz koyuyor? Öyle konuşuyor. Gerçekten mallarını birbirine karıp karıştıranların çoğu mutlaka birbirine haksızlık eder. Demek ki senden bir menfaati var ki o senin bir tane koyuna koyuna göz koyuyor. O amaç Ancak iman edenler ve e, ameli salimde salim bunlara müstensel. Ancak Salih amellerde bulunan. Sadık işlerde bu, işler yapanlar bu gibi şeyler tevzül etmezler. Tenzil etmezler. Halbuki onlar da azdır. Bu gibi tenzil etmeyen insanlar, yani insanı yani başı insan hakkını yemeyi tenzil etmeyenler de azdır dünyada. Diğerleri daha çok. Yani, o zaman böyleymiş. Davut Sandı ki, biz onu fitneye düşürdük. Bunun üzerine o hemen Rabbinden, mağfiret talebinde bulundu Ve rükû ile secdeye kapandı. Allah da niyaz ediyor, ne yaptım mesela derken. Birdenbire o hükmü verdi ya, içine bir şüphe giriyor. Ben niye böyle söyledim diyerekten. Tevbe ile Allah'a sığındı. Biz de O'nu mahfret ettik, biz mahfret ettik. O'nun için indimizde bir yakınlık ve güzel bir mercir vardır demektir. Bu, Suresat'ta 21-25. Ee, Hüseyin Vaz adında bir müfessir var. O tefsirde diyor ki, müfessirlerden bazıları bu kısayı şeriat ve akıl kabul etmeyecek bu surette irad eylemişlerdir. Saate en yakın olanı şöyledir ki, Ulya isminde bir kimse <gülüyor> bir kadını almak istemişti. Vermediler. Sonra Davul Aleyhisselam'ın 99 e, bir haremi varken onu istedi ve neyi nikâhla aldı. Haz Hazreti Davut üçüncü defa evleniyor. Fakat Hazreti Ali, Kerem'e muhabbetçi, Hazreti Davut kıssasını masalcıların söyledikleri gibi nakledenleri dövürüm demişti. Bu sonradan okuduğum yüz, yüz yüz katı mevzu, Kur'an Kereli'de yok. Dikkat buyurmuştur ki, burada bir secde ayeti vardı. Yani dedi ya şimdi, e, af için Allah'a ürün ve secdeye kapandı. Bu bir secde ayettir. Fakat, kimisi bu secde ayetinden saymıyor.